ayetlere göre Firavun'un sihirbazlarının sayısı 100.000 bin taneymiş. Sihirbaz demek ne demek biliyor musunuz? Firavun halkını kandırmak için, Firavun halkının aklını başından çelmek için, Firavun halkını istediği yöne sevk edebilmek için 100.000 bin kişi kullanıyormuş. 100.000 bin kişi. Yani medya güçlü.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 inkat inkadet litup dibi Allah ve Teala Kuran-ı Kerim'de Hasas suresinde Musa Aleyhisselam'ın annesinden bahsediyor Musa Aleyhisselam'ın annesi bir sabah uyanıyor içi bomboş bir şekilde içi boş içinde bir korku içinde bir hüzün şekilde uyanıyor Bugün sabah aynı bu şekilde uyandım. Ve bu ayet aklıma geldi. Bu ayeti düşündüm. Sabah uyandığımda içimde bir boşluk vardı sanki. Bir korku vardı. Bazı mütercimler aklı başından gitmiş bir şekilde diye tercüme etmişler ama öyle bir hal değil bu. Bunu hepiniz belki anlatıp, hepiniz yaşarsınız. Bazen içinizde bir boşluk vardır. Bazen bir korku vardır. Anlamını bilmediğiniz bir sıkıntı vardır. İçinizde anlamını bilmediğiniz bir hüzün, sebebini bilmediğiniz, hangi sebepten kaynaklandığını bilmediğiniz bir boşluk vardır. İşte bugün ben bu boşlukla kalktım, düşünürken aklıma bu ayet geldi. Bu ayetle ilgili düşüncelerimi, bu ayetle ilgili nasihatlerimi sizinle cuma hutbesinde paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu ayetin öncesine biraz bakalım, bu ayet neden bahsediyor? Musa aleyhisselamın annesinin içerisindeki hüzün neden dolayı olabilir? Başına ve sonuna bakıp buradan alacağımız derslere ve ibretlere değinelim inşallah. Allah subhanehu teala kasas suresinde arkadaşlar ''İnne firavune ala art ard'' ''Firavun yeryüzünde büyüklenmişti'' diyor. Gerçekten Firavun'a baktığınız zaman önümüzdeki hafta Meryem suresinde ''Ve kem ehlekna gablehum min qarnin Sizden önce nice kavimler biz helak ettik ayetini tefsir ederken bizden önceki kavimlerden bahsedeceğim. Onların güç ve kuvvetinden ve özellikle Firavun'un gücünden ve kuvvetinden bahsedeceğim önümüzdeki hafta. Ama şimdi sadece birkaç bir şey söyleyeyim. Hani sihirbazlar Musa Aleyhisselam'la karşı karşıya gelip Firavun'un izzeti adına hareket ederken birdenbire iman ediyorlar. Daha sonra Firavun o sihirbazların hepsini öldürüyor ya. Rivayetlere göre Firavun'un sihirbazlarının sayısı yüz bin taneymiş. Sihirbaz demek ne demek biliyor musunuz? Firavun halkını kandırmak için, Firavun halkının aklını başından çelmek için, Firavun halkını istediği yöne sevk edebilmek için yüz bin kişi kullanıyormuş. Yüz bin kişi. Yani medya gücü. Yani medya gücü. Arkadaşlar şunu iyi anlayın. Şunu iyi bilin. O günkü Firavun'un gücü, Bugünün Avrupasından da Batı medyaniyetinden de Sovyet Rusyasından da Amerikasından da çok çok güçlü seviyede olan biriz. Yüz bin kişiyi aynı anda cezalandırabilecek askeri bir güce sahip. 100.000 bin kişiyi cezalandıracak güç başkadır. Yüz bin kişiyi bir araya getirip onları tek tek tutup onları bağlayıp onların ellerini çaprazlamaya kesecek kadar. Askeri bir güce sahip bir firavun. Musa Aleyhisselam'ın annesinin sabah korkuyla, hüzünle uyandığı o devlerde bir firavun vardı. O firavun öyle bir güce sahip ki halkının hani biraz önce tabandan bahsettik ya o tabanın erkek çocuklarını alıp öldürebilecek ve hiç kimse kendisine itiraz dahi edemiyor. Düşününsene şu toplumda. Bu toplumun yöneticileri herkesin bir çocuğunu öldüreceğiz. Herkes ayaklanır değil mi? Yani şu toplumun yöneticileri dahi bunu başaramaz. Veya Sovyetler Birliği'ne gidin. Veya işte Batı blokuna Avrupa'ya gidin. Avrupa'da bir lider çıksa ben halkımın çocukların erkeklerini öldüreceğim dese buna güç yetiremez. Buna güç yetiremez. Amerika Birleşik Devletleri buna güç yetiremez. Firavun öyle güçlü ki halkının erkek çocuklarını Ses, e, gün yani gün aşırı deriz ya bir sene öldürüyor bir sene öldürmüyor ve o halkı hükmedebilecek o halkı bastırabilecek hala gücü var hala gücü var bunu yaptırabilecek ordusu var bunun doğruluğunu kabullendirebilecek kabul ettirebilecek yapısı var yani bu kadar güçlü bir firavun var bu firavun çocukları öldürdüğü için Musa aleyhisselamın annesi Musa aleyhisselamı doğuruyor ve biliyor ki ne yapacak Mus, firavun çocuğu alıp öldürecek. Firavun için oldukça basit bir şey değil mi? Firavun için oldukça basit. Devamlı yaptığı bir şey. Bütün toplumda çocukları öldürebiliyor. O kadar basit ki. Bugün bugünün tağutlarının Müslümanları yok etmesi mi daha zor? Firavun'un küçücük bir bebeği öldürmesi mi daha zor? Firavun'un küçük bir bebeği öldürmesi o kadar basit bir işlem ki ama bakın kıssanın sonuna geldiğinizde bunu başaramıyor. O halde bir. Bir. Allah'ın dediği olacaktır arkadaşlar. Allah'ın dediği olacaktır. Ne kadar güçlü olursanız olun. Ne kadar kuvvetli olursanız olun. Medya gücünüz ne kadar büyük olursa olsun. Medya gücünüz ne kadar büyük olursa olsun. Ordularınız ne kadar güçlü olursa olsun. Çevik kuvvetleriniz ne kadar eğitimli olursa olsun. Elinizdeki silah gücü ne kadar güçlü olursa olsun. Sizin dediğiniz değil Allah'ın dediği olacak Şeklinde bir mesaj veriyor Kasas suresi günümüz tağutlarına Aynı zamanda Kasas suresi bize şu mesajı veriyor Mücadele etmekle Mükellef olduğunuz tağutlar Ne kadar güçlü olursa olsun Sizin hakkınıza hükmedecek olan Allah'tır onlar değil Onlar hiçbir şey hükmedemeyecek Onlar sizi ebedi zindanlar Cezalandırmaya güçleri yok Onların sizi alıp Cezaevine zindana atma güçleri yok. Onların size hiçbir şey yapabilme güçleri yok. Hüküm Allah'ındır. Galip olan Allah'tır. Emir Allah'ındır. Ve Allah'ın dediği olacak mesajını veriyor Kasas suresi bizlere. Ve bu mesajla müminlerin kalbinde bir ferahlık oluşuyor. Müminlerin kalbinde bir rahatlama oluşuyor. Müminlerin kalbinde bir huzur oluşuyor. Benim hükmüm, iman ettiğim Rabbime ait. Onların hükmü de benim Rabbime ait. Bu savaşta kim galip gelecek? Elbette biz galip gelecek. Çünkü biz Rabbimize kulluk eden, onlar ise birbirlerine kulluk eden bir kavimdir. İkinci husus arkadaşlar. Buraya önemli bir husus. Bunu belki de ilk defa tekrar ediyorum. İlk defa söylüyorum size. Belki daha önce söylemişimdir ama unutmuşsunuzdur. Önce şurayı söyleyelim. Firavun bir plan kurdu değil mi? Kendi hakimiyeti, kendi otoritesi sarsılmasın diye çocukları öldürecek. Çocukları öldürecek ve böylece İsrail oğullarının sayısı artmayacak. İsrail oğullarının sayısı artmadığı için Firavun hakimiyetini ve otoritesini sürdürebilecek. Böyle bir plan kurdu. Peki planı tuttu mu tutmadı? Allah Subhanehu ve Teala Firavun'un düşmanını Firavun'un sarayına yetiştirdi. Yaşım 15-16 iken o zaman İran devrimi üzerinden 8-10 yıl geçmişti. İnsanların özellikle muhafazakar kesmin aklı İran devrimiyle başından gitmişti. Herkes İran İslam Cumhuriyeti, İran herkes oraya yönelmişti. Herkes orayı seviyor, orayı yüceltiyor. İran'a laf etmek tamamen yok olmanın bir göstergesiydi. Hatta tevhid ehli olarak bilinen insanlar bile İran İslam Cumhuriyeti diyor, başka bir şey demiyordu isim vermeyeceğim. Biz o dönemde bu bir mecusi devrimidir, bu bir kafir devrimidir, bu bir İslam devrimi değildir dediğimiz zaman ilk söylendiğim söylenen şey Batılı güçlerin planı planıdır bu, sizi böyle konuşturmak Batılı güçlerin planıdır, sizi böyle konuşturmak Amerika'nın İsrail'in planıdır, siz onların maşasınız, siz onların planına maşalık yapıyorsunuz. Bugün İran İslam devrimine devrimine Karşı çıkan söylemler İsrail'in planına göre mi hareket etmektir yoksa Allah'ın planına göre hareket etmektir. Böyle karşı çıkıyorlardı kardeşler. Hatta şimdi tercümesi var kimse okumuyor ama caedevr Mecusi diye bir kitap çıkmıştı o dönemde. Demişlerdi ki bu kitabı Amerika bastırdı size gönderdi size okuyorsunuz. Siz onların planlarına göre hareket ediyorsunuz. Aradan 3-5 yıl geçti aradan 10 yıl geçti. Hamas'ın kafir bir rejim olduğunu söylediğimiz zaman, demokratik bir rejim olduğunu söylediğimiz zaman bu sefer İsrail'in maşası olduk. İsrail'in planlarına göre hareket edenler olduk. Aradan bir müddet geçti. 2001-2001'de Amerika'da meydana gelen olaydan İkiz Kuleler'in vurulması, Amerika'nın Irak ve Afganistan'ı işgal etmesi. Bak, Amerika'nın planları var. Siz ona göre hareket ediyorsunuz. Ve bu hiç bitmedi. Ve hala da devam ediyor. Arkadaşlar bir... Allah Subhanehu ve Teala iyi dikkat edin, iyi dinleyin. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirler bir şey yaptığı zaman bizim de onlara ne yapmamız gerektiğine dair açık beyinler indirmiştir. Onlar hazırlık yapıyor, siz de hazırlık yapın. Onlar birbirlerini dost ediniyor, siz de birbirinizi dost edinin. Onlar size saldırdığı gibi siz de onlara saldırın. Allah Subhanehu ve Teala kafirlerin fiilleri karşısında nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini bize beyan etmiştir. Bir yerde beyan etmemiştir. Onlar plan kurdular. Rabbi, onlar plan kuruyorlar. Onlar tuzak kuruyorlar. Ne yapayım? Allah subhanehu ve teala bize hiçbir beyanda bulunmamıştır burada. Niçin? Çünkü bizim gücümüz yetmez ki. Onların istibaratı var bizim gücümüz yetmez. Onların askerleri var planlarını alt üst etmeye bizim gücümüz yetmez. Onların ordusu var. Onların planları karşısında bizim de plan kurup hareket etmeye gücümüz yeter mi? Gücümüz yetmez. Bundan dolayı la yukellifullahu nefsen illa Allah gücümüz yetecek kadarını bize beyan etmiştir. Burada bize beyanda bulunmamış. Ve Allah. Onlar plan kurdular. Burada müşakale sanatı vardır. Allah onlar plan kurdular, tuzak kurdular. Allah da onlara tuzak kurdu değil. Onlar tuzak kurdular. Allah onların tuzaklarını başa geçirdi. Mana böyledir. Allah onların tuzakları ne yaptı? Başa geçirdi. Yani Allah spanatıla bize şunu beyan ediyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Yaptığımız birçok şey onların lehineymiş gibi görünebilir. Bugün oyatmayın demek, demokrasiye oyatmaya gitmeyin demek. Muhafazakar kesimin işine mi gelir? Laik dinsiz kesimin işine mi gelir ha? Onların işine daha çok gelir değil mi? Bu biz ilgilendirmez. Onların planları biz ilgilendirmez. Onların programları biz ilgilendirmez. Biz sadece ama sadece menhece tabi olarak menheçten asla ayrılmayarak bir yola gireceğiz ve biz o yolda yürüyeceğiz. Bizim attığımız adımlar onların faydasına olabilir. Bizim attığımız adımlar onların lehine olabilir. Bizim attığımız adımlar onlara fayda verebilir. Bu bizi ilgilendirmez. Allah bizden bunu istediyse biz bunu yapacağız. Zahirde onların faydasına gibi görünen şey mutlaka ama mutlaka Allah onların başına bunu geçirecektir. İşte Kasas Suresi'nin hemen bu ilk ayetlerinden anlamamız gereken, öğrenmemiz gereken en önemli esaslarından bir tanesi de budur arkadaşlar. <gülüyor> ve orada büyüklendi. İnsanları bölük bölük birbirine ayırdı. Bunların üzerinde durmayacağım. Asıl geleceğim nokta başkası. Yastad'afu ta'ifeden minhum. Onlardan bir tayfeyi zayıf kıldı. Erkeklerini öldürüyor, kadınları sağ bırakıyordu. Ve نريد أن من على الذي نستضعفوا Biz ise şunu temenni ediyorduk. Arzda zayıf kalanlar var ya, ve naj'aluhum imme. Onları arzın imamları kılalım. Ve <gülüyor> naj'aluhum Onları yeryüzünün varisleri kıralım. Şimdi asıl hutbede anlatmak istediğim noktaya geliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Musa ve oحينا الى ام Biz Musa'nın annesine vahiy ettik. Allahu ve Taala Kul darda kaldığı zaman o kulunu hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır. Birinci madde bu. Allah subhanehu ve teala darda kalan, zorda kalan kulunu hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır. Musa'nın annesi bir peygamber değildir. Musa'nın annesi kadınlardan bir kadın. Müminlerden bir mümin, tevhid ehli olanlardan birisidir sadece. Bir peygamber değildir, bir rasul değildir, bir nebi değildir ama zordadır. Allah için bir zorluk içerisindedir. Allah Subhanahu ve Teala zorlukta olan konunun imdadına yetişmiştir. Arkadaşlar, Allah Subhanahu ve Teala'nın bizleri bu kâfirlerle baş başa bırakacağını zannetmeyin. Allah Subhanahu ve Teala'nın bizleri bu kâfirlerin baskısı karşısında, bu kâfirlerin tehditleri karşısında, bu kâfirlerin iftiraları karşısında bizi yalnız bırakacağını zannetmeyin. Musa'nın annesine vahyeden Allah Subhanahu ve Teala sana da vahyedecek, sana da vahyedecek, sana da vahyedecektir. Musa'nın annesine yol gösteren Allah Subhanahu ve Teala sana da yol gösterecektir. Darda kaldığın zaman, zorda kaldığın zaman, sıkıntıya düştüğün zaman Rabbin seni unutmayacaktır. Darda kaldığın zaman Rabbin seni terk etmeyecektir. Ve'dûha ve'l-leyli izâ seca mâ rabbuka qala. Rabbin sana veda etmeyecek, seni terk etmeyecek. Rabbin sana sırt çevirmeyecektir. Sen yeter ki Rabbine hakkıyla dostluk yap. Sen yeter ki Rabbine hakkıyla ibadet yap. Sen yeter ki kulluğun hakkıyla Rabbine sun. Rabbin seni hiçbir zaman terk etmeyecektir. Buradan anlıyoruz ki Musa aleyhisselamın annesi Allah'ın salih kullarından bir kultur. Buradan anlıyoruz ki Musa aleyhisselamın annesi Allah'ın velilerinden bir velidir. Allah'ın dostlarından bir dosttur. Sen yeter ki Allah'ın dostlarından bir dost ol. Senin canını değil, kucağındaki bebeğin canı dahi Allah'ın teminat altındadır. Ailenden yana endişe tutun, kapılma. Ailenin hayatı da Allah'ın teminatı altındadır. Allah yolunda yürüdüğün zaman cezaevine düşersem eşime kim bakacak? Çoluğuma çocuğuma kim bakacak diye düşünme. Senin çoluğun çocuğun, senin eşin Allah'ın teminatı altındadır. Buna iman etmiyorsan, buna güvenmiyorsan zaten sen bu işi bırak güzel kardeşim. Senin nefsin, çocuğun nefsi, eşiğin nefsi, aileyin nefsi tamamı Allah'ın teminatı altında olduğuna, Allah'ın vekaleti altında olduğuna, Allah'ın güvencisi altında olduğuna iman etmiyorsan daha, senin imanında zafiyet vardır, sen yeniden iman et. Devam ediyoruz. Biz Musa'nın annesine vahyettik. Onu emzir. Onu emzir. Senhıf'tı aleyhi onun durumundan korkarsan ne zaman ki onun başına bir tehlike geleceğini sezdin falqih fi'l yemmi onu bir tabutun içine koy o tabut da sahile koy suyun içine bırak gitsin suyun içine bırak gitsin Verilen emir çok ağır bir emir ama Musa aleyhisselam'ın annesi Allah'ın dostlarından bir dosttur Allah'ın vaadine güvenen bir kimsedir Diyor ki, biz onu sana geri döndüreceğiz. Biz onu sana geri döndüreceğiz. Arkadaşlar, Allah'ın vaadine güvenin. Allah'ın vaadi aklınızı almasa da, Allah'ın vaadi aklen mümkün olmasa da, Allah'ın size vaad ettiği zahiren, kesinlikle mümkün olsa da, siz Allah'ın vaadine güvenin. Allah subhane, teala, Allah subhane ve teala vaad ediyor. Biz iman edenlere yardım edeceğiz. Gelin siz buna güvenin. Siz tağutların tehditlerine aldanmak yerine Siz tağutların korkutmalarının sonucunda Korkmak yerine Allah'ın vaadine güvenin Ne diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem Biz sizi yeryüzünün imamları yapacağız Biz sizi yeryüzünün varisleri yapacağız Allah'ın vaadi bu Gelin biz buna iman edelim Gelin biz buna güvenelim Bakın Musa'nın annesi Allah'ın vaadine nasıl güvendiyse biz de buna güvenelim. Allah subhanahu ve teala kafirler hoş görmese de Vallahu مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ Kafirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Gelin biz buna güvenelim. La تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعنى. Allah bizimle beraberdir. Allah'ın vaadi bu. Gelin biz buna güvenelim. وَاَنْتُمُ لَعَنَوْنَ اِنْ كُنْتُ Mu'minin müminseniz en üstün olan sizsiniz gelin biz buna güvenelim bizim ordularımız garip gelecektir gelin biz buna güvenelim kardeşler siz insanların sözüne aldanmayın siz insanların sözüne bakmayın siz sizi Allah'tan gayrısıyla korkatan, korkutan münafıkların sözüne aldanmayın mümin mümini Allah'la korkutur münafık mümini Allah'tan gayrısıyla korkutur bugün o hal almıştır ki Böyle yaparsan başına şu gelir. Şöyle gidersen şu olur. Bunu yaparsan bak hemen tutuklanırsın. Böyle konuştursan tağutlar gelir seni alır. Şununla yan yana yürürsen başına tehlike gelir. Müminler, münafıklar vasıtasıyla Allah'tan gayrısıyla korkutulmaya çalışılıyor. Siz onlara aldırış etmeyin. Onların sözü boş. Onların sözü bir suyun üzerindeki köpük gibidir. Anında yok olur gider. Siz Allah'ın vaadine güvenin. Evet, devam ediyoruz. İşte Musa Aleyhisselam'ın annesi bu dediğini yapıyor. Ne yapıyor? Allah'ın kendisine vahyettiğini yapıyor. O halde Allah'ın vaadine güvenip Allah bizden ne istiyorsun yapacağız arkadaşlar. Bu dini en açık haliyle haykırmamız gerekiyor mu bunu yapacağız? Allah bize vaat ediyor ben sizinle beraberim bana hiçbir şey olmayacak. Ben hiç korkmuyorum. Hiç korkmayacağız. Allah ben sizinle beraberim diyor. Allah'la beraber olan kimse kimden korkar ki? Allah'la beraber olan kimden çekinir ki? Allah'la beraber olan kimden dolayı haşyet duyar ki? وَاِنْ كُنْتُ مُؤْمِن۪ينَ Mü'minseniz benden korkun diyor. Allah'ın vaadinin hak çıkabilmesi için ise senin Allah'ın istediklerini birebir yerine getirmen lazım. Allah'ın vaadinin sana isabet etmesi için Allah subhanehu ve teala Musa aleyhisselamı annesine geri döndürdü mi? Elbette döndürdü. Allah subhanehu ve teala Musa aleyhisselam ile annesine verdiği sözün yerine getirdi mi? Evet yerine getirdi. Ama ne zaman? Anne bizzat yapması gerekeni yaptıktan sonra. Bu da bir başka husus. Bir başka husus arkadaşlar. Allah subhanehu ve teala çocuğunuzdan ayrılmanız gerektiğini emrederse ayrılacaksınız. Allah dostluğu bunu gerektirir. Allah Subhanehu ve Teala Allah için eşinizden ayrılmanız gerektiğini emrediyorsa eşinizden de ayrılacaksınız. Allah Subhanahu Teala çocuklarınızı terk etmenizi emrediyorsa çocuklarınızı terk edeceksiniz. Allah'ın dini uğruna malınızı terk etmeniz gerekiyorsa malınızı terk edeceksiniz. Allah'ın dini uğruna canınızı feda etmeniz gerekiyorsa canınızı feda edeceksiniz. Bir anneye sorun çocuğundan vazgeçmek mi daha zordur canından vazgeçmek mi elbette canından vazgeçmek daha kolaydır değil mi babalar kendi canınızdan vazgeçmek mi daha zordur çocuklarınızın canından vazgeçmek mi size bir tercih sonuçlar ya seni öldüreceğiz ya bebeğini öldüreceğiz hangisini tercih edersiniz hiç düşünmeden kendi nefsinizi tercih ederiz değil mi vallahi bunu tercih ederiz bakın Musa'nın annesi Musa aleyhisselamın annesi Allah'ın vahyi karşısında çocuğundan vazgeçebiliyor. Böyle bir iman olmadığı sürece bu dava izzete ulaşmayacaktır kardeşler. Firavun yerle bir oldu mu? Oldu. Musa aleyhisselam bu davayı en tepeye çıkardı mı? Çıkardı. Musa aleyhisselam Firavun'un karşısında güç ve kuvvet ile Firavun'u rezil etti mi? Allah'ın izniyle etti. Ama bu dava nerede başladı biliyor musunuz? Musa aleyhisselamın annesinin teslimiyetiyle başladı. İşte anneler böyle bir teslimiyet göstermeniz gerekiyor. Eşinizden ayrılmanız gerekiyorsa ayrılacaksınız. Laf etmeyeceksiniz. Allah sizden bunu istiyorsa bunu yapacaksınız. Ey erkekler eşlerinizden ayrılmanız gerekiyorsa Allah yolunda feda edeceksiniz. Çocuklarınızı feda etmeniz gerekiyorsa feda edeceksiniz. Zamanınızı feda etmeniz gerekiyorsa feda edeceksiniz. Vaktinizi feda etmeniz gerekiyorsa feda edeceksiniz. Musa'nın annesi gibi imana sahip olacaksınız. İbrahim'in eşi gibi ne demişti? Eğer bunu sana Rabbin emrettiyse o bizi asla azayi etmez demişti değil mi? İşte o bizi asla azayi etmeyecektir. Devam ediyoruz kardeşler. Musa annesi vahyi yerine getiriyor. Ve asbaha fua'd ümü Musa farigan. Ama sabah uyandığında sonuçta bir insandır. Sonuçta evladımızı terk edeceğiz. Elbette kalbimizde bir hüzün olabilir değil mi? Allah yolunda bir şey yaparken, Allah yolunda bir şey yaparken, arkadaşlar bakın bu ayet şunu öğretiyor. Allah yolunda bir şey yaparken Allah'ın rızası dışında hiçbir rızayı düşünmeyeceksiniz. Allah yolunda yaptığınız bir adımdan dolayı dostlarınız sizi terk edebilir, terk etsinler. Allah yolunda bir adımdan dolayı eşiniz sizi terk edebilir, terk etsin. Allah yolunda yapacağınız bir şeyden dolayı çocuklarınız sizi terk edebilir, terk etsin. Allah yolunda yapacağınız bir şeylerden dolayı en sevdiklerinizi feda etmek zorunda kalabilirsiniz. Feda edin. Allah Subhanahu ve Teala onları size geri verecektir. Allah Subhanahu ve Teala Allah yolunda yapacağınız bir işten dolayı eşinizi feda ettiyseniz ya onu size geri verecek ya da ondan daha hayırlısını size verecektir. Allah ve Teala yolunda Yapmanız gereken bir şeyden dolayı malınızı feda ettiyseniz Allah subhanehu ve ya aynısını verecektir ya da ondan daha hayırlısını verecektir. Allah subhanehu ve teala uğruna, onun dini uğruna, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, zamanınızdan ve ömrünüzden feda ettiyseniz Allah subhanehu ve teala onu size mutlaka geri döndürecektir. Vekil olan Allah'tır arkadaşlar. Bir hususta budur. Muaviye radiyallahu anh arkadaşlar, Ayşe radiyallahu anh'a mektup yazıyor. Diyor ki bana bir tavsiye de bulun, ağır olmasın, uzun olmasın. Böyle tek kelimelik bir tavsiye de bulun manaysa. Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum diyor. Men iltemese rıda nasi. Kim? insanların rızasını değil de Allah'ın emrini, Allah'ın rızasını, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yet uğraşırsa Allah ona vekildir. Allah ona vekildir. Arkadaşlar atacağınız adımlarda insanların rızasını düşünmeyin. Atacağınız adımlarda insanlar ne der diye düşünmeyin. Atacağınız adımlarda en yakınlarınızın sizi terk etmesini, atacağınız adımlarda en yakınlarınızın sizden en yakınlarınızın sizden yüz çevirmesini düşünmeyin. Atacağınız adımlarda sadece ama sadece Allah'ın rızası var mı yok mu? Eğer Allah'ın rızası varsa Allah size yeterli gelecektir. Hatçin devamında diyor ki kimde insanların öfkesi, insanların gazabı bunu çekmemek için Allahı öfkelendirirse Allah onu insanlarla baş başa bırakır. Allah onu insanlarla baş başa bırakır. Devam ediyoruz. Wa asba'fua'd um Musa farikan inka'det la tub dihi neredeyse plana çavuracaktı. Neredeyse Acha çıkartacaktı. Musa açığa çıkartacaktı. O benim oğlum diyecekti. La urana rabatna ala qalbiha litakun min almu'minin. Hakkı Müminlerden olması için biz onun kalbini sağlamlaştırmasaydı arkadaşlar hidayet Allah'ın elindedir. Zor zamanlarda sebat edebilmek zor zamanlardan önce yapmış olduğunuz ibadetlere bağlıdır. Daha önce anlatmıştım. Bir olaydan sonra bir kardeşim demişti ki Suriye'de bir kardeşim komutan bir kardeşti. Hocam sorunu anlatayım mı size dedi. Anlat dedim. Olay şuydu. Mücahitler bir yere giderken yukarıdan birkaç uçak gelip birkaç bomba atınca birdenbire dağılıyorlar. Herkes bir tarafa kaçıyor ve başarısız oluyorlar. Başarısızlığın sebebini ben sana anlatayım mı hocam dedi. Anlat dedim ben. Biz burada oturuyoruz. Namazları zaten ikişer rekat kılıyoruz. Cem yapıyoruz, zikirden uzağız, tevhidden uzağız, ibadetten uzağız, duadan uzağız. Kalplerimiz sağlam değil. Sonra bir haber geliyor, hadi ameliyeye gidiyoruz. Sağlam olmayan kalplerle oraya gittiğimiz için korku kalplerimizi bürüyor ve anında dağılıyoruz demişti. Bakın ayetler arkadaşlar. Daha önce Allah subhane ve teala onun kalbini ve rabatna etmeseydi, sağlamlaştırmasaydı neredeyse Plan bozulacaktı. Ne çıkartıyoruz buradan arkadaşlar? Şu sonucu çıkartıyoruz. Bugün kalbinizi ne kadar sağlam tutarsanız, bugün kalbinizi ne kadar teskin ederseniz, bugün kalbinizi ne kadar güçlü tutarsanız, yarın zor günlerde sebatınız işte o kadar olur. Bugün Allah'ın dini adına, Allah'a ibadet adına gayret göstermeyen, bugün Allah'ın zikriyle kalbini mutmain kılmayan, bugün Allah'ın zikriyle Allah'ın tevhidiyle, Allah'a ibadet ile kalbini sağlamlaştırmaya, kalbini pekiştirmeye çalışmayanlar yarın zorlukla karşılaştığında mutlaka ama mutlaka geri adım atacaklardır. Bunu da bilin inşallah. Allah subhanehu ve teala bizlere indirdiği vahye tam anlamıyla teslim olmayı nasip etsin arkadaşlar. Allah subhanahu wa bizlere bizden önceki salihlerin imanı gibi iman nasip etsin ve ahir davana enel hamdulillahi rabbil alamin